Baş, Yaşam için teknoloji. Merhaba. Dünyanın en büyük doğa koruma ağlarından birisi olan BirdLife yani Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun farklı ülkelerdeki ortaklarıyla birlikte yürüttüğü One Planet One Right kampanyası Türkiye'de hak parçalanmaz bütündür diyerek devam ediyor. Sağlıklı bir ekosistem içerisinde yaşama hakkının en temel insan haklarından birisinin olduğunu vurgulayan yüz binlerce doğa sever, Birleşmiş Milletler'den sağlıklı bir doğal çevrede yaşama hakkının insan hakları evrensel beyannamesine dahil edilmesini talep ediyor. Eylül 2021'de yapılması öngörülen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi öncesinde bir araya gelen doğa severler, tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 pandemisinin insanlığa, doğayla uyumlu bir yaşamın ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını vurguluyor. Sağlıklı bir ekosistemde yaşama hakkı aralarında Türkiye'nin de olduğu yüzlerce devlet tarafından zaten anayasal ya da hukuksal olarak bir hak olarak tanımlanıyor. Fakat dünyanın farklı yerlerinde milyonlarca canlı türünün yaşamlarını sürdürdüğü ekosistemler tahrip edilmeye devam ediyor. Bu yüzden doğa severler, insan hakları evrensel beyannamesine de sağlıklı bir gezegende yaşam hakkının bütün canlılar için temel haklardan birisi olarak tanımlanması gerektiğine dikkat çekiyor. Yüzbinlerce doğa sever adına konuşan Doğa Derneği Birleşik Çişlik Araştırma Koordinatörü Şafak Arslan, 1 milyondan fazla canlı türünün nesli tehlikede, bütün dünyayı etkileyen bir salgının hayatlarımız üzerindeki etkileriyle birlikte yaşamı öğrenmeye çalışıyoruz. Kabul etsek de etmesek de. Bütün bu yok oluşun arkasında tercihlerimiz ve yaşam şeklimiz yatıyor. Sağlıklı bir gezegende yaşayabilmemiz için birlikte yaşadığımız milyonlarca canlının ve yeryüzünün yaşam kaynakları olan derelerin, dağların, tuzcul çayırların, göllerin, kısacası bütün ekosistemlerin korunması gerekiyor. Bu yüzden sağlıklı bir ekosistemde yaşama hakkının Birleşmiş Milletler tarafından hak olarak tanımlanması şart diyor. Ve yaşam haklarını insan icadı dillerde savunamayan tüm varlıkların sesi olmak için herkesi Derneği.org üzerinden kampanyaya destek olmaya davet ediyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yani UNDP tarafından bu yıl ilk kez hazırlanan gezegensel baskılara uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksinde de içeren 2020 İnsani Gelişme raporu yayınlandı. Ülkelerin resmi istatistik kurumlarından ve güvenilir uluslararası kurumlardan elde edilen veriler ışığında hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi uzun ve sağlıklı yaşam, bilgiye erişim ile kabul edilebilir bir yaşam standartı gibi üç temel boyutta ortalama insani gelişme düzeyinin uzun vadeli takibi sonucunda oluşturuluyor. İnsani gelişme raporlarının 30. yılında yayınlanan önümüzdeki sınır İnsani gelişme ve antroposen başlıklı rapora göre Covid-19 küresel salgını dünyanın karşı karşıya olduğu en yeni kriz ancak insanların doğa üzerindeki baskısı son bulmazsa krizlerin sonuncusu olmayacak. Rapor bu bağlamda ülkelerin karbondioksit emisyonu ve madde ayak izlerinden oluşan iki yeni unsuru da hesaplamalara kattı. İnsani Gelişme Endeksine uyarlayan yeni bir insani gelişme endeksi ortaya koydu. Gezegensel baskılara uyarlanmış insani gelişme endeksi adlı deniysel nitelikteki bu yeni küresel endeks bir yanda gezegene baskıları azaltırken diğer yanda yoksulluk ve eşitsizliklerle mücadele etmenin gerekliliğini gösteren yeni bir insani gelişme ölçüsü getiriyor endekse göre dünyada hiçbir ülke gezegenimiz üzerinde ağır baskı yaratmadan çok yüksek insani gelişmeyi henüz başarabilmiş değil. Rapor bu yanıyla dünya liderlerine insani gelişmede ilerlerken çevre ve doğa üzerindeki ağır baskıları da azaltmak için cesur adımlar atma yönünde bir çağrı niteliğinde. Antroposen veya insan çağı insanlık tarihinde ilk defa gezegenin insanların şekillendirmesi yerine insanların gezegeni geleceğini şekillendirdiği baskın güç olduğu yeni bir jeolojik çağ olarak tanımlanıyor. Rapora göre insanlığın ve gezegenimizin yeni bir jeolojik çağa girdiği bu dönemde tüm ülkelerin, insanların, gezegene, yaptıkları tehlikeli baskılara eksiksiz göz önünde tutarak kendi ilerleme yollarını yeniden tasarlamaları ve değişimi önleyen devasa güç ve fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmalarının Zamanı geldi diyor. İnsani Gelişme Endeksinin ülkenin kişi başına karbondioksit emisyonu ve madde tüketim düzeyine göre uyarlayan ve 2019'daki verilere dayanarak hazırlanan endekste Türkiye 0,746 değerle 169 ülke arasında 44. konumda. Antalya'da 3 gün boyunca aralıklarla devam eden ve kent içerisindeki birçok noktanın sular altında kalmasına neden olan sanat yağış, ekili alanlara da zarar verdi. Antalya Valiliği yağmur ve sonrasındaki sel nedeniyle 3000 dekar kapalı, 6530 dekar ekili alanın zarar gördüğünü açıkladı. Antalya Valiliği sosyal medya hesaplarından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine dayanarak yapılan açıklamada, Şiddetli yağışlar Alanya, Manavgat, Serik, Aksu ve Gazipaşa ilçelerimizde kapalı üretim alanlarında 3000 dekar, açık üretim alanlarındaysa 6530 dekar alanda zarara neden oldu dendi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.